Duruyan bir sunağ Merhaba, hariçten sanat programına hoş geldiniz. Gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum size. Ee, ülkenin içinden geçtiği zor dönem malum. Yakınlarını kaybeden herkese baş sağlığı diliyoruz buradan. Bu hafta için önceden konuk olarak e, sevgili dostum Volkan Kızıltuncu davet etmiştim. Bugün sabah tekrar e, bağlantıya geçtik birbirimizle ve her şeye rağmen kültür sanatın... ...fikirlerimizi paylaşmanın, üretmenin ve paylaşmaya devam etmenin... ...bizim için kıymetli olduğunu ve umarız ki hepimize iyi geleceğini... ...düşünerek bu canlı yayını e, yapma kararı aldık. Volkan hoş geldin. Ee, hoş bulduk, merhaba Çelenk. Ee, Volkan'ı davet etmesi sebebim... E, ...Güney Fransa'nın önemli e, sanat etkinliklerinden biri... ...Rankont dal yani Arl Fotoğraf Buluşmalarına... ...HUAM'ı yani Fotoğraf Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi'ni... ...temsilen katılmış olması... Ee, hemen buradan söze gireceğim. Volkan Kızıltunç bir fotoğrafçı, bir sanatçı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde fotoğraf bölümünde araştırma görevlisi. Toz diye bir e, bağımsız, kere amacı gütmeyen bir e, sanat mekanının kurucularından orada da projeler, etkinlikler düzenliyorlar. Aynı zamanda da e, biraz önce belirttiğim gibi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne bağlı fuamı temsilende dünyanın... E, belli başlı e, fotoğraf buluşmalarından biri sayılan bu yıl 47. yedincisi düzenlenen Rancontlar Festivali'nin Kozmos bölümünde de FUAM'ı temsilen katıldı. Hemen buradan e, söze başlayalım. FUAM e, nedir Volkan? Öncelikle bize bunun kuruluş sürecinden ve sizin orada neler yaptığından biraz bahsedebilir misin? Sorla Arla geçelim. Tabii. E, FUAM, Fotoğraf Uygulama Araştırma Merkezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörüne bağlı bağımsız bir araştırma merkezi. Geçen sene başlarında kuruldu fotoğraf bölümü öğretim görevlilerinin oluşturmasıyla. Daha sonra biz İstanbul Kalkınma Ajansı'nda bir proje yazdık ve projeye başvurduk. Gerçekten hiç beklemediğimiz bir şekilde projeyi kazandık. Ciddi miktarda bir bütçe kazandık. Bu bütçemizle sırasıyla yapmamız gereken şeyleri yapmaya başladık. Öncelikle fiziksel olarak bir laboratuvar kurduk. ...fotoğraf laboratuvarı... Ee, ...bunun için gerekli olan tüm teşhisler... scanner'lar, tarayıcılar, printerlar alındı ve... E, ...sonrasında etkinliklerimize başladık... ...etkinliklerimizin ana ekseninde... ...fotoğraf kitabı yer alıyor... Türkiye'de de bu alanda hemen hiçbir şey yapılmadığını söyleyebiliriz. Yani bir takım bağımsız girişimler haricinde hani düzenli olarak sürdürülebilir. Çok yoğun bir etkinlik buluşma söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Yanılıyor yani, muyum? Türkiye Türkiye'de fotoğraf kitabı tarihine baktığımızda esasında gerçekten oluşturulmuş bir e, tarih pek yok. E, bağımsız olarak yapılan girişimler var. E, gerek Türkiye'deki sanatçıların katılımıyla, kendi oluşturduğu çalışmalarla... ...gerek e, yurt dışından gelen bazı kitap tasarımcılarının e, oluşturduğu... Fotobook e, Masterclass gibi Frederick Lesmy e, burada mesela çok etkili olmuştur. Onun yaptığı çalışmalar. E, onun dışında üniversite bazında birkaç üniversitenin, özel üniversitenin e, fotoğraf kitabı dersi var. Ama kurumsal olarak gerçekten bu konuya e, biz eğilmek istedik ve ciddi bir programa başladık. Bu program içerisinde sırasıyla e, ne yapalım dedik ve bir an önce olabildiği kadar çok fotoğraf kitabı oluşturalım. Üretime yönelik. Üretime yani. yönelik üretime yönelik ve bunun için e, sırasıyla açık çağrılar verdik ama istedik ki şimdi öncelikle tabii ki Türk genç sanatçılarının katılımına açık olsun e, ama disiplinler arası ve e, yurt dışına da açık olsun istediğimizden e, bu açık çağrıyı bütün e, dünyaya açtık. E, çünkü hocaların hepsi yabancı olduğuna, karar, olması gerektiğine karar verdik. Bir elimizde bir liste vardı. E, ama elimizde bir kota olsun istedik e, çünkü yani 8'e e 4 ya da 9'e 3 gibi duruma göre değişecek şekilde, katılımcıların sayısına göre değişecek şekilde ve açık çağrı verdik. E, 4 tane de Kasım 2015'ten e, 2016 Mayıs'a kadar toplamda e, 4 tane fotoğraf kitabı atölyesi yaptık. Türkiye'den de pek çok katılımcı vardı burada genç fotoğrafçılar hatta bizden önce e, yayın açık radyoda yayınlanan programda e, yine fotoğraf konuşuluyordu Selim Süme ve Serkan Taycan onlar da fotoğraf dünyasından e, tanışıklığımız olan isimlerdir onlar da bu atölyelere katılmışlardı değil mi? Yani açıkçası e, e, herkesin çok fazla bildiği insanlar da vardı ama bir yandan da hiç kimsenin bilmediği insanlar da vardı ve e, esas güzellik de burada oluştu yani gerçekten bir sinerji oluştu. E, Fuam e, şu anda Türkiye'de fotoğraf e, çevresi e, içerisinde rahat rahat girip çıkabilecekleri bir mekan haline dönüştü. İster film taramaya olsun, ister fotoğraf konuşmaya, kitaplara bakmaya. E, Serkan sürekli uğruyor mesela. Yusuf geliyor. E, o yüzden yani merkezimizin sadece üniversite bünyesinde e, kendi öğrencilerine hizmet eden bir kurum olarak değil. Gerçekten Türk foto fotoğrafına e, gerçekten... Bir buluşma alanı yaratmaya çalışıyorsunuz evet. gibi görüyorum ben. Tıpkı aslında birazdan e, tam da üzerine konuşacağımız rencontre darlayan Yani rancontre", Fransızca bir kelime elbette. Evet fotoğraf Güney buluşmaları. Zaten Fransa'da Ard'a düzenlenen fotoğraf buluşmaları gibi. Sizde yepyeni bir oluşum olmanıza rağmen e, yani bir yıl... ...biraz aşkın bir süredir faaliyettesiniz... Ee, ...ama bu kadar önemli... ...büyük ölçekli, köklü, 47 yıldır... ...devam eden, 1970'te başladı... ...bir e, fotoğraf, uluslararası... ...fotoğraf buluşmasına davet aldınız. Evet. Ufak bir müzik arası verelim... ...hemen ondan sonra Rancont Darle'dan... ...ve sizin Fuam adına, Kozmos'a... ...bu e, fotoğraf kitaplarıyla... ...katılımınızdan söz edeceğiz. Bugünkü parçamızı bize e, Volkan seçti... A ...açıkçası aklımda benim biraz daha... ...depresif bir takım parçalar vardı... E, ...her şeye rağmen daha biraz daha iyimser bir şey dinleyelim dedik. Ee, Volkan Kızıl seçimiyle The Knife'tan gelsin Pass This On. <gülüyor> Merhaba, Harit'ten sanat programındayız. Ben Çeleng. Bugün Fransa'nın güneyinden size haberler getiriyorum. Fransa'nın güneyi demişken şundan bahsetmeden geçemeyeceğim doğrusu. Ee, Mayıs ayı ile Eylül ayı arasında yani bahar ve yaz aylarında... ...Güney Fransa kültür sanat etkinlikleriyle ve, ve festivalleriyle öne çıkan bir coğrafyadır. Orada hakikaten e, fotoğraf alanında, performans sanatları alanında sanat, müzik... ...diğer pek çok alanda onlarca e, büyük kentlerde, kasabalarda hatta köylerde festivaller yapılır. Bu oraya başka bir canlılık katar. Tam bütün bunun ortasında da Fransızların Milli Bayramı olan yani Fransız devriminin e, oluşunu, yıl dönümünü andıkları... 14 Temmuz kutlamaları da tam da bunun merkezinde yer alır. Nitekim NIS'te 14 Temmuz civarında bir caz festivali de düzenlenir örneğin. Dolayısıyla 14 Temmuz'da buradaki bu büyük saldırının olması bana oldukça manidar geliyor. Orada hayatını kaybedenleri ve yarananları da anmak istiyorum bu şekilde. Biz bugün bunların içinde dünya çapında bir fotoğraf buluşması, uluslararası bir fotoğraf etkinliği olarak tarif edebileceğim. 1970 yılında e, öne, ünlü yazar Michel Tournier'i ki kendisini bu yıl kaybettik... Ee, ...ve de yine Fransa'nın çıkarttığı önde gelen fotoğrafçılardan biri olan Lucien Clerc, onu da iki yıl önce kaybettik. Ee, onların fikirleriyle ortaya çıkan kuruculuğunu ve hamiliğine onların üstlendiği büyük bir fotoğraf festivalinden bahsediyoruz. Uzun yıllarda yine fotoğraf konusunda üstad olan François Ebel direktörlüğünü üstlenmişti. Ee, 4 Temmuz'da başladı Arl Fotoğraf Buluşmaları, Rancont Arl, 25 Eylül'e kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl 93 bin ziyaretçiye ulaşmış ve bunun yüzde 35, yüzde 40'ı yabancı yani uluslararası niteliğinin altını çizmek için bunu söylüyorum elbette. Bu yıl ise açılış haftası olarak e, geçen ilk dönemde sırf 15 binin ziyaretçi ağırlımış e, 40 sergi var bunların çoğu uluslararası sergiler 19 farklı mekan var bu mekanları düzenlemek için 350 kişilik bir ekip ve 7 milyon euroya yakın bir bütçe kullanılıyor e, 137 sanatçı 3500'ün üzerinde fotoğraf alanında çalışma. Bu arada fotoğraf derken bunu sadece dar anlamda görmediklerini de belirtmek lazım. Bugün konuğum Volkan Kızıl Tunç kendisi fotoğraf alanında hem üretimler yapan hem bu konuda projeler yöneten, hayata geçiren bir isim. Dolayısıyla o bize daha bahsedecek, bahsedecek. Çünkü benim bu yıl Ardıç'taki fotoğraf buluşmalarına gitme fırsatım olmadı ama geçtiğimiz yıllarda yakından takip ediyordum. Dolayısıyla sözü uzatmadan şöyle bir çerçeve çizdikten sonra bu 4 Temmuz'da başlayan 47. Rang ...fotoğraf buluşmalarında... ...senin izlenimlerin neler oldu Volkan... ...öne çıkan sergiler... ...etkinlikler, projeler, bölümler... ...nelerdi? Bize şöyle bir genel... ...bilgi verebilir misin? Zira etkinlikler... ...25 Eylül'e kadar ve sergiler... ...25 Eylül'e kadar devam ediyor. İnsanların... ...gitme fırsatı olabilir. E, tabii. E, Çelenk sen daha iyi biliyorsun... ...çünkü konuşmuştuk. Sen... E, ...birçok defa katılmışsın Ard Fotoğraf Festivali'ne. E, benim için ilk... ...ilk defaydı ama yani gerçekten söylemeliyim... ...çok etkilendim. Bir kere... Arlı çok güzel bir şehir, e, ufak küçük bir ortaça kasabası gibi ve e, festival haftası gerçekten e, fotoğraf için oldukça doyurucu. Her akşam bir yerde bir açılış var, e, yüzlerce sergi var. Hangi dar sokağa girseniz başka hiç beklemediğiniz programda haritanızda yer almayan yepyeni bir e, sergiyle karşılaşıyorsunuz. E, ve sadece fotoğraf da değil, fotoğraf, video, ses, insalasyon e, özellikle... Bu sene için tabii daha önce gelen kişilerle de bahsettiğimiz ama benim ilk defa gördüğüm ve çok etkilendiğim bu e, Lumo Foundation'ın kurduğu, e, Frank Gehry'nin de e, mimarisini yaptığı yeni çağdaş sanat alanları e, bölümü, e, atölyers bölümündeki hı hı. büyük sergiler gerçekten çok etkileyiciydi. Çok büyük mekanlarda e, devasa fotoğraf enstalasyonları, video enstalasyonları vardı. Ee... Hemen belirtelim Frank Gehry'nin e, tasarımını yaptığı asıl bina Luma Foundation, Maya Hoffman'ın e, kuruculuğundaki bu e, alan 2018'de aslında faaliyete geçecek. Bina o zaman açılacak ama e, bayağı bir süredir özellikle yaz aylarında yine Rancontar'la da işbirliğinde pek çok güncel sanat etkinlikleri yapıyorlar. Evet ve bu sergiler e, mesela dikkat... Tümü çeken sergiler söylemek gerekirse Christian Marley'in bir ses instalasyonu vardı ve bunu da bir şekilde street fotoğrafı ile ilişkilendiklerde bir serginin alt başlığında yer alıyordu. Aynı şekilde William Kendr için bir video instalasyonu yine bir fotoğraf sergisine iliştirilmiş şekilde duruyordu. Ben bu anlamda yani fotoğrafın çağdaş sanat alanındaki tüm sınırlarını zorlayan sergiler gördüm. Ee, ...dünyanın farklı farklı alanlarında fotoğraf fuarları var. Ee, ünlü bir şekilde biliyorsunuzdur Paris Foto ya da başka yerler. Ama burası gerçekten e, işlerin satılmadığı... ...tamamen fotoğraf sanatını e, çağdaş sanatın bir parçası olarak... E, ...olabildiğince keşfedebileceğimiz ama bir yandan da... ...hiç adını sanırım duymadığımız insanları da görme şansına bulabileceğimiz... E, ...inanılmaz konsantre bir yer. Yani zaten isminden de geldiği gibi fotoğraf buluşmaları. Rancontre ee, biz de bu sene ilk defa e, açılış haftasında sadece açık olan Cosmos Books, Cosmos R Books'un içerisine katıldık. Tamamen fotoğraf kitabına odaklanmış bir bölümü değil mi bu varlığı? Evet, varlık? burası esasında küçük bir fotoğraf kitabı köyü gibi. Yani tamamen farklı bir yerde yer alıyor. Ee, ayrı bir kapıdan giriyorsunuz ve onun içerisinde 80'e yakın uluslararası yayıncı e, kurum temsil ediyor kendini. Burada Avrupa'dan özellikle, özellikle Avrupa'dan çok fazla yayıncı vardı. E, kurum dersek mesela e, Kassel Fotoğraf Kitabı Festivali'nin... ...masası vardı. Fotobook Müzyum'un... ...Körn'ün masası vardı. Ee, onun gibi biz de bu sefer... ...Türkiye'den fotoğraf kitaplarını getirelim istedik. Ve bütün bu atölyelerimizde üretilen... ...yani dört tane atölye yaptık demiştik. Bunların hepsi ücretsizdi. Atölyeler sonunda 50 yakın kitap üretildi... ...ve dami, maket kitapları üretildi. Ama biz maket kitaplarla... ...kalmadık ve... E, fuam olarak bütün katılımcının kitaplarını... E, ...Indigo dijital Offset olarak... ...20 edisyonlu olarak bastık. 5 ee, kopyasını fuam olarak biz e, teşhir maksatlı ve arşivimize almak için aldık. Geri kalan 15 kopyayı da e, katılımcı sanatçılarımıza verdik. Harikulay. Sizinle nasıl bağlantıya geçtiler? Nasıl e, bu vesile oldu? Düzenlediğiniz bir festival vardı. Onunla mı bağlantılıydı? Bize bu konuda biraz bilgi verebilir misin? Ee, Atölyelerimizi yapmak üzere çağırdığımız e, fotoğraf kitabı ustaları zaten herkes birli bir networking içerisinde birbirini tanıyor. Biz de sırasıyla e, Anja Nelicca ile Rafal Milah ile başlamıştık. Sputnik Fotos'tan, Polonya'dan. Daha sonra Nico Baumgart'ın Mikel Palermo'nun atölyesi oldu ve üçüncü atölye esasında buna biraz vesile oldu. Matthew Sharon ve Rémy Fauché'nin e, sahibi olduğu RVB Books Paris Merkezi bir fotoğraf e, kitabı yayıncısı. İlk onlar e, e, Arl'daki Cosmos'a katılımımızla ilgili böyle bir e, öngörüşme yaptık. Daha sonra Photobook Masterclass e, Fredrik Lesbius ve Marcus Şahadi'nin e, direktörlüğünde yapıldı. Photobook Müzium'den. Daha sonrasında fotoğraf Türkiye'deki ilk defa fotoğraf kitabı ...festivalini yaptık. Bu festival için çağırdığımız jüriden yani ...Sebastian Girard ve Sebastian Hau... ...Kozmos'un direktörleriydi ve kitaplarımızı... ...gördükten sonra... ...bizi resmen davet ettiler. Ve başka bir şeye de sebep oldu. Fotoğraf kitabı... ...festivalimizde bir maket kitap... ...ödülü vermiştik... Jüri iki tane kitabımızı seçti e, başvuranlardan. Bir tanesi bizim katılımcılarımızdan e, ve az önce de programı yapan Serkan Taycan'ın e, Agora kitabı. E, i̇kincisi de Korhan Karaoysal'ın Reason Purpose kitabını e, kazanan kitap olarak seçtiler. Biz de ödül olarak e, e, bu kitapları publish edeceğiz, bastıracağız. Evet. evet. Bütün bu kitapları götürdük ve e, 50 kitabı masaya koyduk ve insanların gerçekten çok fazla... ...ilgisini çektiğini söyleyebilirim. Çünkü daha önce Arla defalarca katılmış ve yani Avrupa'da daha fazla tanıdan birkaç hani arkadaşımız olan fotoğraf sanatçısının dışında... ...esasında Türk fotoğraf kitapları denen şeyin biraz bir bilinmez olduğunu fark ettik hadi üç tane fotoğrafçı sayın dediğimizde sayamadıklarını e, gördük. Zaten onu da sormak istiyordum. Rankon Darlı çok hakikaten uluslararası gösterimlerde yapılıyor, sergilerde yapıyor, konferanslar, buluşmalar ve pek çok farklı bölümü var. Türkiye'den başka katılım var mıydı? Sana bunu da sormak istiyordum. E, resmi olarak başka bir katılım ya da bir Türk fotoğraf sanatçısının bir sergisi yoktu. Ancak e, Voyof e, denen başka bir alan var. O da mesela genç fotoğraf sanatçılarına ayrılmış başka bir festival esas Festival içerisinde festival. Onun da kendi alanı var ve orada mesela bir akşam İstanbul Fotoğraf Festivalinin tanıtım gecesi vardı. Attila da oradaydı ve aynı şekilde İstanbul Fotoğraf Kitabının pardon İstanbul Fotoğraf Festivalinin tanıtımını yapıyorlardı. Onun dışında resmi bir başka bir Ama sanatçı siz, görmedi. Sizin mi? oraya götürdüğünüz fotoğraf kitapları ve sizin orada tanıttığınız fotoğrafçılarımızla orada ciddi bir görünürlük sağlanmış oldu. E Tabi yani çünkü yani katılımcılarımız arasından da yani Türk fotoğraf camiasının bildiği insanlar var. Bunlar Beril Gür, Furkan Temir, Cemil Batur, Gökçe Ege Kanar, Serkan Taycan, Zeynep Kayan, Özlem Çimşek, Kürşat Bayhan'ın aslında ayrın ya da isminizi şimdi sayamayacağım. Birçok sinem diştik gibi birçok fotoğraf sanatçısının kitabı oradaydı. Biz gene kalabalık bir grup olarak gittik. Yani ona yakın Türk fotoğrafçı olarak oradaydık. Serkan, Yusuf da oradaydı. Cemre oradaydı. Cemre Yeşil. Hı hı. ve hep beraber... derken de Yusuf, Yusuf Sevinçli. Sevinçli Zaten... Yusuf Sevinçli, Serkan Taycan. Evet. Peki nasıl görüşmeler? Çünkü Rancont Darl'ın biraz önce sen de dile getirdin zaten en önemli amaçlarından biri buluşma, tanışma, fikir alışverişinde bulunma ve geleceğe dair belki başka projeler, ortak projeler geliştirme hayalleri. Sizin böyle bir takım e, nasıl tanışmalarınız, buluşmalarınız gerçekleşti, ileriye dönük olarak FUAM'ın ya da FUAM vesilesiyle orada bu fotoğraf e, kitaplarının maketleriyle yer almış sanatçıların herhangi bir takım bağlantıları oldu mu, geleceğe yönelik bir şeyler ortaya ortaya çıkacak mı? Şu anda kesinleşmiş birkaç, kesinleşmemiş birkaç şey var ama önümüzdeki çok yakın bir süre içerisinde çok çok iyi geri dönüşler alacağımıza iniyoruz. Çünkü çok fazla sayıda insanla tanıştım orada. Görüşmeler yaptık, kitaplarımızı gördüler. Bizim en çok istediğimiz şey zaten Türk genç, Türk fotoğraf sanatçılarının görünür olmasıydı Avrupa'da. Bir şekilde kitaplarımız sayesinde, fotoğraf kitaplarımız sayesinde bu ortaya çıktı. Çok fazla ilgi gördü. ...fotoğraf, fotobuk müzyum olsun... ...Kassel Fotoğraf Kitabı Festivali olsun... ...Malezya'dan, Laos'tan hiç bilmediğimiz... E, ...küratörlerle tanıştık ve... ...ortaklıklar e, gelecek için planlardan bahsettiler. İtalya'dan, Fransa'dan birkaç fotoğraf kitabı yayıncısı mutlaka birkaç kitabınızı basmak istiyorum dedi. Bunlar gerçekten muhteşem şeyler. Harikulade. Programdan önce seninle konuşuyorduk. Bence dinleyiciler için de cazip bilgiler olabilir. Bunlar fotoğraf dünyasının böyle çok ünlü ustaları da sizin gelip standınıza uğramış ve onlarla da görüşmeler <gülüyor> yapmışsın. Dinleyicilerle bunu da paylaşmak ister misin? Ya esasında sürpriz oldu. Şey, Cosmos Books'un direktörü Sebastian Howe bir anda masamıza Martin Parr'ı getirdi. Martin Parr da fotoğraf kitabı festivalimizde kazanan kitapları gördü ve satın aldı. Edisyonlar. Edisyonlarını satın aldı. Evet ve yani şöyle bir şey var biliyorsunuz Martin Parr ve Alex Sot fotoğraf kitabı dünyasının iki gurusu denir onlara ve hani insanlar fotoğraf kitaplarını postalıyormuş onlara yani böyle şey sırf onlar alsın diye. Ve Martin Parr'ın bir kitabı alması demek biliyorsun Martin Parr şimdiye kadarki satın aldığı koleksiyonunun hepsini Tate Modern koleksiyonuna bağışladı. Yani Martin Parr'ın aldığı kitaplar Tate'in koleksiyonuna gidiyor aynı zamanda. Ee, ...bu anlamda çok iyi bir şeyler oldu. <gülüyor> Yine programdan önce konuştuğumuz bir şey var tabii. Burada e, pek çok farklı yayın evi ya da fotoğraf kitabı ile uğraşan farklı oluşumlar vardı. Siz bunların içinde belki de en yeni yenisiydiniz. Çünkü çok hani böyle köklü, uzun yıllardır bunu ticari alanda da devam ettiren yayın evleri oluşumlar söz konusuydu. Oraya da yeni bir heyecan, yeni bir kan kattığınızı düşünüyorum ben. E, çok ilgi e, gör, gördüğünüzü tahmin ediyorum. Başka bir takım hani böyle geri dönüşler, bilgiler oldu mu... Kesinlikle oldu bazı kitaplarımız gerçekten şu anda edisyonları bitmek üzere çok ilgilendiler çünkü şöyle bir şey bizim elimize kitaplar edisyonlu kitap olsa da tam olarak kitap değiller hala damiler. Ee, Mak maket halindeler. Maket yani. kitap halindeler hı hı. ve bu esasında bir, bir sürü yayıncı için esasında bir hazine. Yani elli tane kitap var ve kitap değil ve kitap olma potansiyeli taşıyor. Bu anlamda e, herkesin gözü döndü bir anda ilk yani teker teker kitapları bakıyorlar ve yani bir şey keşfedebilir miyiz diye e, birbirlerine gösteriyorlardı. Birkaç kitap gerçekten çok ilgi gördü. <gülüyor> Peki programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Harici sanat programındayız. Ben Çelenk. Bugün Güney Fransa'dan Arldan ki burası bir Roma kenti. 2000 yıllık Roma arenaları, işte Boğa Güreşlerinin yapıldığı yerleri var. Sonrasında da Çağlar boyunca, farklı dönemler boyunca hep e, sanatçıların yaşamak için ya da sanat yapmak için tercih ettiği bir kent olmuş. E, hakikaten çok pitoresk yani resim gibi sok daracık sokakları var. Öyle. Van Gogh'un burada zaten müzesi var uzun yıllar yaşamış. Gogen Cézanne, Picasso bunlar burada çok vakit geçirmişler. E, Ağır fotoğraf e, buluşmalarıyla 47 yıldır burada zaten bir e, uluslararası cazibe merkezine dönüşüyor. Biraz önce Volkan bahsettiği Luma hem Frank Gehry mimarisiyle ön plana çıkacaktır. Hem de hakikaten güncel sanatın sınırlarını zorlayan etkinlikleriyle şimdiden e, uluslararası sanat çevrelerinde çok konuşuluyor. E, dolayısıyla biz de buradaki rencontardaki Türkiye'den e, FUAM'ın katılımı çok yepyeni bir oluşumdan bahsediyoruz. Mimar Sinan Güzel Sanatlar e, Üniversitesi'nin bünyesinde fotoğraf, uygulama ve araştırma merkezi. E, oradaki ekipten Volkan Tunç bizimle birlikte. İleriye yönelik Fuam'da neler e, planlıyorsunuz Volkan? Bize kısacık çünkü Mayıs'ta fotoğraf kitabı festivali yaptınız. Tabii ki şu anda yaz dönemindeyiz ama önümüzdeki yıl için bir takım e, projeleriniz belli olan etkinlikleriniz varsa onları da rica edeyim senden sonra yavaş yavaş programı toparlayalım. Ee, ...ilk projemiz olan fotoğraf kitabı e, projesine esasında tekrar devam edeceğiz. Ama bu kadar yoğun bir şekilde e, yapmayacağız. E, şu yılda iki tane e, şimdilik yapmayı düşünüyoruz. iyi tekrar sonbaharda başlayabilir. E, başka bir proje, daha uzun soluklu fotoğraf kitabı e, projelerimiz var. Yani Çünkü yedi günlük bir fotoğraf kitabı atölyesi sırasında... ...evet bir sonuç olarak maket kitap çıkıyor ama... E, ...bir fotoğraf kitabının gerçekten... ...iyi bir şekilde ortaya çıkması için en az 6 ay geçmesi lazım ve yeni yeni maket kitaplarının olması lazım. Bizde daha uzun soluklu maket fotoğraf kitabı atölyeleri yapma planımız var. Ee, i̇lkini yaptığımız fotoğraf kitabı festivalinin bir dahaki sene ikincisini yapacağız kesinlikle. Ee, ama fotoğraf kitaplarından hariç başka projelerimiz de var. Şu anda tam kesinleşmediği için bunun bilgisini vermeyeyim. Ee, Peki e, özellikle fotoğraf kitabıyla uğraşan isimler, insanlar size nasıl ulaşsınlar? Fuam'ın bir web sitesi var mı ya da irtibat bilgilerinizi verebilir misiniz? Son olarak öyle programı tamamlayalım. Tabii ki. Facebook sayfamız var, Twitter sayfamız var. Ee, kısaca e, fuamproject.com web sitesi üzerinden ya da istanbulfotobookfestival.com e, e, web siteleri üzerinden bize ulaşabilirler. E, mekanımız Mimarsan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin Fındıklı Kampüsü'nde. Fotoğraf binasında ayrı bir mekan. Umarım uluslararası alanda yine pek çok projeler yapacaksınız. Haricinden sanat da uluslararası sanat e, projelerine, etkinliklerine ya da yurt dışında Türkiye'yi ilgilendiren sanat etkinliklerine odaklanan bir program. Umarım e, seni ve FUAM'daki ekipdeki diğer e, insanları burada tekrar ağırlama fırsatım olur. Volkan çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Haricinden sanat programını bu haftalık bu şekilde tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Harikten sanat gezegenden kültür sanat haberleri okay. dancing, Hazırlayan ve sunan Çelenk Barfa